ruhu etik almaz çekilir. Ne yapacak? Dünyayı sevmeyecek, ahireti sevecek. Dünyaya meyletmeyecek, ahirete meyledecek. Gayesi ahireti mağmur kılmak olacak. Dünyayı mağmur kılmak değil, cep doldurmak değil, mevki makam sahibi olmak değil. İsterse bunların aksi bile olsa, ahireti kazanmak o yolla oluyorsa fedakarlık bile yapması lazım. Yapmazsa İslam Ha, Tamam anladık şimdi. Türkiye'nin durumunda anladık. Bütün İslam aleminin durumunda anladık. Dünyaya meyletti ümmet. İslam'ın canı, ciğeri, ruhu, ateşi, heyecanı, heyeti çekildi alındı üzerine diyor ya Müslüman. Sürü gibi. Azerbaycan'a saldırıyor. Ermenler kıpırtıyor. Filistin'de elini taşla eziyor. Kemiklerini kırıyor. Canlı insanı. Yürütüyor. Bosna Ersek'te öldürülüyor. Kadınlar tecavüzde oluyor. Çocuklar satılıyor. Organları kesilip alınıyor. Şey yok. Neden? İslam'ın heyeti gitmiş. Neden olmuş bu? Dünyaya daldığı için olmuş. Aman Amerika'dan zarar gelmesin. Aman ticaretimiz zarar görmesin. Aman rahatın şey yapmasın. Aman keyfin bozulmasın. Gitti işte sebep anlaşılıyor. İkincisi tehlikelerim birisi bu. Çoğumuzda var. Yani çok yaygın bir hastalık. Bulaşıcı kolera gibi salgın ve çok kötü bir hastalık dünyaya dalmak, dünyayı sevmek, dünyayı gözünde büyütmek, dünyayı hedef edinmek. Çok az kimse de bundan kurtulmuşluk sıhhat vardır. Çoğu kimse ehli dünyadır maalesef. Müslüman da olsa. Yani ben size acı bir şey söyleyeyim. Ermeniler para gönderiyorlarmış Azeri köylerine. Alın şu dolarları hadi. Boşaltın köyü diyorlarmış dolarları alan, şeyi boşaltıp gidiyormuş. Ermeniler geliyormuş. Para, para, para, para, dini para oldu. O zaman bir şey kalmadı. İkinci büyük tehlike, nehi emrin maruh, nehi münker ümmet terk ederse, Kur'an-ı Kerim'in bereketinden mahrum kılınır. Sanki sanki Kur'an-ı Kerim inmemiş, Sanki Kur'an-ı Kerim'in onların hiç faydası yok duruma düşer. Okurlar okurlar hiçbir şey olmaz. İşte o kadar hafız var, bu kadar kıraat var. Kur'an-ı Kerim radyoda televizyonda bile okunuyor ama ne? Neden? Kur'an-ı Kerim'in vahyin bereketinden mahrum kılınırlar. Emri maruhu, neyli mincel terk edince bu yapılmaz diyecek. Haram olan şeyi yaptırmamaya çalışacak, helal olan şeyi yaptırmaya çalışacak. Bu emr-i maruf, nehi-i münker'i öğrenin. Vazifelerinizden birisi bu. Ev ödevi. Çalışın. Emr-i maruf nedir? Nehi-i nedir? Efendim bir dahaki haftaya kadar bir görev yapın. Bakın o zaman yerinizde durabilecek misiniz? Bilmiyor millet. Emr-i maruf, nehi kere, hocalar yapsın, vaizler yapsın, kürsüye çıksın. Evzü Besmele'den sonra 45 dakika konuşsun. Bitince emr-i maruf, nehi kere, bitti. Ya mı yok? Yağ mı yok? Her koyun kendi bacağından asılmayacak mı? Sizin bacağınız yok mu yani asılacak? Herkesin bacağı var. Allah herkesin bacağından asar, herkesin derisini yüzer. Herkes vazifesini yapacak. Hiç kimse, hiç kimseye sözün geçmezse aciz bir adamsan, evinde sözün geçer. Karın hiç olmazsa hoş geldin efendi der. Hiç amasa çocuğun sözünü dinler. Bari ona tesir et. İkinci tehlike bu muhterem kardeşlerim. Emr-i maruf nehim-i mincayar yapacağız. Birinci tehlike dünyaya dalmak, dünyayı sevmek. Dünyayı sevmeyeceğiz, ahireti seveceğiz. Cenneti seveceğiz, ahireti cenneti kazanmaya çalışacağız. emir i maruf nehim-i mincayar terk etmeyeceğiz. Suskun insanlar olmayacağız. Konuşan insanlar olacağız. hayrı söyleyen, hakkı söyleyen, şerri engelleyen, hakkı destekleyen insanlar olacağız. Müslüman böyle olacak. Başka türlü olursa iyi Müslüman olmuyor. vahim bereketi de üzerinden gidince casya olarak kalıyor. Üçüncü tehlike, birbirlerine sövüşürlerse, o ona sever, o ona severse, Allah'ın gözünden düşerler. Allah'ın gözünden düşmek de başka bir şeye benzemez yani. Uçaktan düşmekten daha beter olur. Yüksek bir yerden düşmek değil, Allah'ın gözünden düşürme, insan dünyası ahirete mahvolur. O zaman ne yapacağız? Kimse kimseye söylemeyecek. Mektup geliyor bana, yığında. Şikayetler geliyor, dinliyorum. Gülenin kendi diken oluyor. Müslüman Müslüman'ın aleyhinde, Müslüman Müslüman'a efendim iftira ediyor, Müslüman Müslüman'a olmadık sözler söylüyor, olmadık zanlarda bulunuyor, yalan yanlış şeyler, rekabetler, efendim çekişmeler, çatışmalar. Allah'ın gözünden düşer insan. Allah korusun. Allah edepsizlik yaptırmasın insana. Allah emru, şey, hüsnü zanını emretmiş, sui zanını yasaklamış mesela. İşte bu İslami adabı, tasavvufu vesaireyi bilmiyorlar. Ondan sonra başka her çeşit felaket geliyor. Biz de söylüyoruz. Söylemek de yetmiyor. Herhalde bizim biraz Hazreti Ömer gibi kamçılı dolaşmamız lazım. Böyle uzun bir kamçı. Zora'nın kara kamçısı gibi. Bir şaklattığımız zaman aln alnında bir C harfi, sırtında bir C harfi böyle kandan bir şey çıkmalı ki ondan sonra millet bir daha yapmasın. Tabi Millet boyuna cezasını görmediği günahı işlemeye devam ediyor. Cezasını görürse vazgeçecek ama cezasını şimdi görmüyor. Birikiyor ceza öbür tarafta, depoda birikiyor, birikiyor, birikiyor. Ceza bir patladığı zaman ya Sırf senin üstüne geliyor, ya Yunanlı geliyor, ya Ermeni geliyor. Aa niye geldi? Müslüman niye Ermeni'nin karşısında, Sırf'ın karşısında mağlup. Cezalar birikti de depo patladı. Baraj, barajın duvarı yıkıldı ondan. Başka bir şeyden değil mi? Allah hepimize uyanıklık versin. Nevmi gafletten ya Rabbi bizleri lütfunla uyandı. Bizi kafirlerle terbiye etme, bizi gazabınla, azabınla terbiye etme. Lütfunla, kereminle terbiye edeyle ya Rabbi. Resulullah Efendimiz'i rüyamızda görsek, tatlı tatlı söylese, biz de aşk ile ağlayarak uyansak, doğru yola terbiye edip girsek, bu tatlılıkla bir doğru yola dönüş olur. Bir de böyle düşmanın pençesi altında inleyip ezilip efendim malı canı helak olması durumlar. Allah bizi kahrına uğratmasın. Lütfuna erdirsin. Lütfuyla hidayete mazhar eylesin. Fatiha-yı şerife, maal besmele. 3 salavat şerife Bir elem neşraf herkes süresi besmeniyle. Gülhü Allahu Allahü Ahad Suresi Besme'in Fatiha-i Şerife, Mahal Besmele. Üç şerife. Allah'a <Sessizlik> emanet Muhammedur Resulullahı sadıkul va'd el emin sallallahu ta'ala aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men kebahu bi ihsanin ecma'in auzu billahi min bismillahirrahmanirrahim lakad ec ekum rasulun min enfusikum azizun aleihima anittum haye sun aleikum bil mu'minina raufur rahim fa hasbi allah la ilaha illa hu aleihi ve wa huwa rabbul arshil azim sadakallahul azim Sübhane Rabbike Rabbil İzzetü Amma Yasıfum Esselamun Aleyl Mursalin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Ve Rabbike Rabbil İzzetü Amma Yasıfum Esselamun Aleyl Mursalin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Amin Sübhane Rabbil İzzetü Amma Elhamdülillahi haqqa hamdihi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve safihi ve men tebi'ehu ihsanin ecma'in. Emma ba'du feya rabbena, ya rabbena, ya rabbel alemin, ya mücübe s-sailin, ya mücübe s-sailin, ya rabbiye el-taf, ya izadu'iye ecabe. Acizane, naçizane yapmış olduğumuz cümle ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı, namazlarımızı, niyazlarımızı, ve tesbihatımızı, kardeşlerimizin çekmiş olduğu 70 bin adet kelime-i tevhid hatmini, 5 adet Kur'an-ı Kerim hatmini ve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 Bizi sevdiğin, razı olduğun kullardan eyle ya Rabbi. Bizlere ecri cezil, sevabı kesirler isan eyle ya Rabbi. Her şeyimiz senden ya Rabbi. Sevaplar da senden, nimetler de senden ya Rabbi. Hasıl olan ucuru mesubatı ya Rabbi biz senden evvela ve hasreten Peygamber Efendimiz'e hediye edelim diye istiyoruz. Onun ruhu pakine vasıl ile ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'i bizlerden ve şu hatimleri indiren, şu salat-ı tefriciyeleri çeken, şu kelime-i tevhidleri yapan kardeşlerimizden hoşnut ve razı eyle Ya Rabbi. Peygamber Efendimizin şefaatine, iltifatına, sevgisine, rızasına Ya Rabbi onları ve bizleri nail eyle. Amen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinin o mübarek ashabının o ümmahat-ı müminin olan Ezvacı Tahirat'ın Evladı Resulullah'ın Hülefay Resulullah'ın ve manevi halifeleri Mürşidin-i Sadat ve Meşayit-i Turku Aliye'miz Arifin-i Vasılin'imiz evliya ayrı ayrı Ebu Bekri ve Ali Murtaza'dan hocamız Muhammed said Bursa'ya kadar silsilelerimizden güzel an eylemiş olan firan ve saadatü meşayihimizin ve halifelerinin, müritlerinin, müritlerinin, ona onlara bağlı olan ariflerin, taliplerin ruhlarına hediyeleri eylerik vasıl eyle yarabbim. Şurada bulunup amin diyen kardeşlerimizin de bunları okuyan kardeşlerimizin de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 ve nice nice diyarlarda böyle camiler, medreseler hayrat-ı hasenat yapmış olan ashab -ı hayrat ve hasenatın ruhlarına ve hasreten beldemizin medarı-ı iftiharı Gülşah Aleyhisselam'ın vesair Enbiya ve Müslahin hazretlerinin ruhlarına Ebu Eyyubel Ensari hazretlerini sair sahib-i kiramın ervah-ı tayyibelerine cümle evliyallahu bu karabinin ve ehl taatın, abidlerin zahidlerin, kabinlerin ruhlarına ayra ayra hediyeylelik vasılayla yarar. Isair müminin-i müminat ve müslümin-i da dereceleri üzere ikram ile yarabbim. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile şu anda kürnur ile. Ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar ve memnun ve mesrur eyle. Makamların âlâ derecelerini yüksek eyle. Ruhlarını şad eyle. Kabirlerini cennet bahçesi eyle yarabbim. Ya Rabbel Alemin, ümmet-i Muhammed'e umumi olarak ile Dertlerinize devalar ver Ya Rabbi. Borçlarımızı, maddi, manevi borçlarımızı ödemek nasip eyle Ya Rabbi. Dertlerimizin çarelerini Sen ihsan ile Ya Rabbi. Çaresizlerin, çare sazı Sensin Ya Rabbi. Onlara çareyi Sen yaparsan verirsin Ya Rabbi. Çaresiz kardeşlerimizin imdadına Yetiş ya Rabbi, onlara yardım eyle ya Rabbi. Mücahit kardeşlerimizi kafirlere galip eyle ya Rabbi. Mazlum ve mağdur kardeşlerimizi kafirlere galip eyle ya Rabbi. Hücuma uğramış diyarları, evleri, bakları, malları, mülkleri elinden alınmış, zarara uğratılmış kardeşlerimizin ahını, intikamını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 nasıl Taif'in, Peygamber Efendimiz'i taşlayan azıllarının kendileri veya çocukları sonradan Müslüman oldularsa, bu diyarlarda tekrar İslam'ı hakimeyle ya Rabbim. Öteki diyarlara da İslam'ı getirmemizi nasip eyle ya Rabbim. Vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ver ya Rabbim. Hele hele ruhi ve akli sıhhatımızı kamil eyle ya Rabbim. Yanlış fikirlere düşürme ya Rabbim. Ruhumuzu zaaflara uğratma ya Rabbim.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 muhatimler hürmetine dualarımızı kabul eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri şu amin diyen kardeşlerimizi, ihvanı ı sadıkınimizi ve hasreten muhatimleri okuyan kardeşlerimizi nail eyle ya Dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerinden onları ve bizleri sen koru ya Sana sığınırız ya Son nefeste cümlemizi imanı kamil ile ahirete geçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Buyurun beraberce diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye gözümüzden perdeler kaldırılıp da cennetteki makamlarımız gösterile gösterile sevine sevine ahirete göçenlerden eyle yarabbim. Amin. Kabri cennet bahçesi olanlardan eyle yarabbim. Amin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 endişelerine, korkularına bizleri düşürme Ya Arşı Arş-ı gölgesinde gölgelendir Ya Rabbi. Kardeşlerimizin kardeşliklerini aralarındaki sevgi ve müvettet ve muhabbeti ziyade eyle Ya Rabbi. Birbirini seven Müslümanları sen de seversin, bizleri sevdiğin kullardan eyle Ya Rabbi. Tenhalarda seni zikreden, gözyaşı döken kullarını bir gayri isab cennetine sokarsın, bizi de cennetine dahil eyle Ya Rabbi. Arşının gölgesinde gölgelendir Ya Rabbi bir gayri hesab cennetine dahil eyle yarab Sevdiklerimizle beraber fildevs alaya dahil eleyip Habib-i edibine komşu eyle ya Rabbi. Senin selamına eren cemalini gören has kullarından eyle ya Rabbim. Bi hürmeti hatamatil Kur'anil Azim. Ve bi hürmeti hatamatil salavat-ı şerife. Ve bi hürmeti hatmit tehlilil azim. Ve bi hürmeti esrar-i suretil Fatiha.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 Ötekiler de buradan dinlesinler. Evvela beraberce tevbe ve istiğfar eleyelim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, el-azim, el-kerim, el-rahim, el la ilahe illa hu, el-hayyye el ve etubu ileyh, رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْتَّوَّابُ الرَّحِيمُ تَوَبَتْ أَبْغِيَ ظَالِمِ لِنَفْسِهِ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike mustata'u a'u bike min sharri ma sana'tu ebu'u leke bi ni'metike alayya ve ebu'u bi zenbi qalil fe'innahu la illa Allah celle celaluhu tövbelerimizi kabul etsin. Amin. Geçmiş günahlarımızı silsin, affedersin. Cezalarını kaldırsın. Bizi bundan sonraki ömrümüzdeki günahlara, haramlara bulaşmadan sevdiği kul olarak yaşamaya sizleri bizleri muvaffak eylesin. Yolunda daim zikrini de Kardeşlerim, kul hakları tevbe demekle kalkmaz, ödenmez. Kul haklarını sahiplerine vermek lazım. Üzerinizde kul hakları varsa sahiplerine verin. Gıybetten bile kul hakkı olur. Yani birisini gıybet ederseniz onun hakkı üzerinize geçer.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 bir günün münasip müsait saatinde zikir tespitlerinizi çekin, vazifelerinizi yapın. Zikri yaparken, sakin temiz, tenha bir yerde kıbleye doğru düz çekip oturursunuz. Evvela 25 defa, Estağfirullah, Estağfirullah, Lazim diye başlarsınız. Sonra bir fatiha, üç gülü Allah bunların sevabını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ve Peygamber Efendimiz'den bize kadar gelmiş, geçmiş olan şeyhlerimizin, pirlerimizin programına hediye edersiniz. O mvarleklerin manevi yardımlarını, himmetlerini, teveccühlerini talep eniyarz eder, ruhaniyetlerinden istimdaat edersiniz. Çünkü onların manevi yardımları vardır. Manevi himmetleri vardır. Onların faydası çoktur. Sonra gözünüz kapalı rabıtayı nevt yaparsınız. Bu ölümü düşünmek demektir. Ölümü ve ölümden sonraki halleri, ahireti göz önünden bir güzel geçirirsiniz. Nasıl öleceksiniz? Kefenleyecekler, soyacaklar, yükleyecekler. Camiye getirip namazınızı kılacaklar. Nasıl alıp sizi sana götürüp kara toprağa gömecekler? Nasıl gidecekler? Melekler gelecek, sorgu sual edecek. Kadirde kötü insanlar azap görmeye başlayacak. İyi insanların tabiri genişleyecek cennet parçası olacak. Nasıl kıyamet kopunca mahşer yer yerinde insanlar toplanacak, binlerce yıldız çöküp titreşip korkular içinde bekleşecek, mahkeme-i kübra kurulacak, nasıl defterler verilip, sevaplar, günahlar açılıp ortaya hesaplanacak, günahlar, sevaplar tartılacak, iyiler bir tarafa, kötüler bir tarafa ayrılacak, iyilerin yüzü akbak olacak, kötülerin yüzü kapkara olacak, iyiler uçarak koşarak cennete giderken, kötüler de cehenneme ikile kakalı atılacak, cehir cehir yanacaklar, Faktör ve gerçektir cennet haktır, cehennem haktır, hesap haktır, mizan haktır. Bunların hepsi olacak muhakkak. Bunları düşünürsünüz, nefsinizde dersiniz ki ey nefsim bunlar haktır olacak. Aklını başına topla, dünyanın, dünya hayatının önemini, kıymetini bil, fırsatı kaçırma. Cehenneme düşmemek için günahlardan, haramlardan elini, eteğini çek, vazgeç. Doğru yola gel, cenneti kazanmak için gayrete gel, çalış çabala da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 Kafletten uyanması mümkün olur. Onun için bizim yolumuzda, tarikatımızda rabıta mevk yapmak, ölümü düşünmek çok mühim bir vazife. Nikir oturunca bunu güzelce yapın. Bir. teyziniz çok olsun. İkincisi, Rabıtayı mevküt yapacaksınız. Bizim karşınızda hocalarımızla, pirlerimizle düşünün mübarek bir mahalde böyle oturmuşuz. Siz de karşınızdasınız. Gönlünüzü gönlünüze bağlayıp gelecek olan feyzi ilahiye muntazır olun. Çünkü insana füyüzat ilahiyesi tarikattan mürşid-i kamillerinden gelir. Böylece o feyizlerin kalbinizi doldurduğunu, içinizin, dışınızın nurlandığını düşünün. İnsan mürşidiyle rabıta kurup irtibatlandığı zaman manevi bakımdan çok feyizlere nail olur. Tarikatta terakki eder gidenler mürşidine samimi olarak bağlılığı, sevgisi, saygısı nispetinde muvafık olur. Onun için rabıtayı mürşide güzelce yapın. Üçüncüsü rabıtayı kalp yapacaksınız. Başınızı şöyle kalbinize eğip kalbinize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 Geldim huzuruna Ya Rabbi. hatam, kusurum çoktur. Affeyle Ya Rabbi, mağfiret eyle. Senden yardım diliyorum. Yardım eyle Ya Rabbi. Ki zikrini, şükrünü, nimetlerine şükrünü, kulluğunu sana güzel yapabileyim. Tevzhetini refikeyle. Seni zikreden zakir, nimetlerine şükreden, şakir kullarından olayım Ya Rabbi diye dua edin. Allah dua etmeyi sever. Yana yakıla, ısrarla.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 Sonra yüz defa la ilahe illallah, la ilahe illallah çekin. Sonunda Muhammed-i Resulullah dersiniz. Sonra bin defa Allah Allah diye lafzayı Cerali çekin. 5 bine kadar bu Allah demeyi çoğaltabilirsiniz. Her yüz defasında ilahi, ente maksudi ve rıdake demeyi unutmayın. Bu çok kıymetli bir sözdür. İlahi, ente maksudi ve rıdake Allah Allah diyeceksiniz, bunu söyleyeceksiniz. Allah Allah deyip bunu söyleyeceksiniz.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 La diyaba illallah. La ilahe illallah La ilahe illallah Buyurun devam edin Allah Allah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 Allah mübarek etsin. İşte böyle sessizce Allah demeye zikri kalbi derler bizim tarikatımızda. Kalbinden hiç kimsenin duymadığı şekilde, anlamadığı şekilde, dil bir de ses çıkmadan Allah Allah diyor. Bunun sevabı çok çok yüksek bir zikirdir. Bu zikre gecede, gündür de, yolda, işte otururken, kalkarken, yürürken, çalışırken gayret edin. Kalbiniz daima Allah desin. Her anınız ibadet olsun. Çok sevaplar kazanın. Bizim yolumuz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 müftehiriz. Allah gibi sünneti semiyeden ayırmasın. Çünkü Allah bidatları sevmez. Bidat ehlinin hiçbir ibadetini kabul etmez. Onun için sünnete uygun yapma gayret ediyoruz. Siz de ona dikkat edin. Her işiniz sünneti semiyyeye uygun olsun. Namazları camide erkeklerin kılması sevaptır. Kadınlar evde kılarlar. Camide de kılabilirler. Sabah namazından sonra oturup zikrullahla meşgul olup işrak namazı kılın. Sabahla öğlenin arasında dört vekat duha namazı kılın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 Herkes televizyonun karşısına geçince gazimeye gitmiş gibi de oluyor. Amerika'ya gitmiş gibi de oluyor. Plaja da gitmiş gibi de oluyor. Meyhaneye de gitmiş gibi oluyor. Kiliseye gitmiş gibi de oluyor. Gavur mezarlığına gitmiş gibi de oluyor. Papazın ağzında dinlemiş oluyor. Dinsizin dinsizliğini de görmüş oluyor. her alemin namahrem yerlerinde görmüş oluyor, mahvoluyor. Yani televizyon kadar insanın maneviyatını günah radyasyonlarıyla mahveden başka bir şey yok.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 Üçüncü tavsiyem de güzel ahlaklı olacaksınız. Kötü huyla atacaksınız. Güzel ahlaklı, tatlı dilli, güleç yüzlü, sevimli, merhametli, çalışkan, cömert, adaletli, has, hakiki, halis, muhlis bir mutasavvı olacaksınız. Güzel ahlak, ahlaklı olacaksınız. Kötü olmayacaksınız. Millet yakası etmeyecek İllallah demeyecek. Allah kahretsin. Ölse de kurtulsak demeyecek yani. Sevecek herkes. Yunus gibi olacaksınız. Devlame gibi olacaksınız. Efendim Asıl Kadiri Beyler'ni efendimiz gibi olacaksınız. Bir şey söylediğiniz zaman karşınızdakinin yüreği hoplayacak. Nur saçılacak etrafa. Hedef onlar, gaye onlar. İnsan-ı kamil olmaya çalışın. Allah yardımcınız olsun. Her biriniz bir, bir Fatiha, 3 kulu Allah'tan dua'nızı yapalım istiyin yarabbim. <Gülüyor> Ya Rabbi la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine yubayyi'unake innema yubayyi'un Allah. Yedun lahifauka eydihim menneke fe yankisu ala nafsihi. Emen el Fadima ahad alellah fe seyu'tihijejran azima. Sallallahu aleyhi Peygamber Efendimize de o zamanın erkekleri, kadınları gelip beyat ederlerdi. Bu da o beyatın devamıdır. Allah'la insan taahhütleşmiş oluyor, söz vermiş oluyor. Ahdinizde, beyatinizde sadık olun, sözünüzden dönmeyin, yolunuz güzeldir. Allah nefse ve şeytana uydurup, dünyaya kapılıp, Allah yolundan sizi ayırmasın. Ayırılanlardan eylemesin, istikametten ayırmasın, sırat-ı müstefin daim eylesin. Tarikatın güzelliklerini anlayıp, adabını öğrenip, arif kullar olmanızı nasip eylesin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 Kıyarız tabi niye kıymlayalım efendim veya şimdi olursa hemen şimdi gelerlerse o gitmeden evvel efendim kıyabiliriz. Görüşmek isteyen arkadaşlarımız için de durum aynı. Yere söz vermiş olduğumuzdan gelmişlerse onlara gideceğiz. Gelmemişlerse efendim e tabi görüşebiliriz.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 ta Orta Asya'ya neşredildi buradaki toplardı. Avrasya yayınları arasında, yani dünyanın birçok yerinden şey yaptılar. Maksadımız ne? Mürşitlerimize acizane bir hizmet etmek. Ahmediye sevi bizim hocalarımızdan, birisi tarikatımızdan. Yani onun tanınması, sevilmesini sağlamak, bir de ilhanımıza hizmet etmek tabii mühim bir vazife olmuş oluyor. Ve bazen bir yere konferansa gidiyoruz,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 Dedim ol davacı. Ne yapalım dedim suçumuz çoktur. Davacı ol dedim. Neymiş? E arada sırada kuyruklu yıldız gibi görünüyorsun burada diyor. Bir geliyorsun bir gidiyorsun diyor. Yani ben de dedim ki şimdi falancı yerden geliyorum. Bursa, Uludağ'da efendim çok mühim bir toplantı vardı 3-4 gün devam eden. Oradan geldim dedim. Yani orada da yüzlerce insan toplanıyor. Mühim şeyler oluyor. Sonra bazıları kitap halinde basılıyor. Yani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 Olduğum zaman yapıyorum. Mesela dün şeydeydik, Eyüp'teydik, akşam, İlk Sabah Vakfı'nda. Orada tabaka tut, okuyoruz. E, pazar günü burada hadis okuyoruz. Aslında bu pazar bize talebelere dersimiz olması lazımdı. Onu toplantı dolayısıyla yapamadık. Kadınlar vaaz istiyorlar. Çok hakları var. Aslında kadınlara bir vaaz vermemiz lazım. Bunun en kestirme, en güzel yolu, şey yapmaktır. Yani çocuklarınızı hoca yetiştirirsiniz. Gönderirsiniz bize. Biz de yetiştiririz. El birliğiyle herkes çalışır. Bir şeyler olur. Yani şey olması lazım. Böyle yardımlaşarak işi genişleterek getirmek lazım. Şimdi bu ahmet Yesevi Hazretlerinin toplantısında bir şey zihnime saptandı ki Ahmed Yesevi Hazretleri Horasan'dan Horasan erlerini Anadolu'ya, Hindistan'a, İran'a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 Yani. Ben de kendi başımıza atabilir Yoksa... Yok, şey yapalım. Konuşarak, konuşarak yani, yapalım. İki sene oldu ki, Siz de bulamadım. Bir defa kendimden atanmış oldum. Ne deder? İkiyi İyi, ikiyi de hatta üç yapın. O beşe kadar müsaademiz var. Beşe evet. kadar müsaademiz var. Kendi başına yaparsa, bir zaman gelir, başka mahsuller çıkar diye şey yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Selamünaleyküm.